1998-99 yıllarında vermediğim altın zekatımı şimdi vermek için hangi yıla göre hesap yapmalıyım demiş. Fark etmez ki. Yani siz e, koyunlarınız varsa 40 koyunda bir koyun vereceksiniz. Evet hocam. Gümüşünüz varsa işte nisap miktarını ulaşınca 40'ta vereceksiniz. Altınınız varsa nisap miktarını Ulaşınca 40 1'ini vereceksiniz. Şimdi altının nisabı 80,18 gram. 80 gram diyelim. Evet. 1'i ne yapar? 2 gram yapar. Siz 2 gram zekat vereceksiniz. Aslında zekatı 2 gram altın olarak vermeniz lazım. Evet. Burada herhalde para anlaşıldığı için bir yanlışlık ha, oluşmuş. İşte ben onu cevap veriyorum. Siz 2 gram altın vereceksiniz. Bunu 1990 yılında da verseniz 2 gram. 2000 yılında da verseniz 2 gram. 2015 yılında verirseniz 2 gram. Efendim 2 gram 1990'da 50 lira ediyordu. Şimdi 100 lira ediyor. Ne ederse etsin. Çünkü siz altın üzerinden zekat veriyorsunuz. Evet. 40te1 vereceksiniz. Evet. Dolayısıyla sizin vermeniz gereken zekat 2 gram altındır. Ben altının kendisini değil de bedelini vermek istiyorum. Yani Türk lira karşılığını vermek istiyorum veya Euro karşılığını avro karşılığını veya Dolar karşılığını vermek istiyorum diyorsa şu anda bunun 2 gramın karşılığı neyse onu vereceksiniz. Evet. Yani 1990 yılındaki karşılığını değil. Bugünkü karşılığını. Çünkü biz 2 gram, gram parası var bir sorunda. Ne eder bu? Tabii normalde adama 2 gram vermez lazım. O da gidip bozduracak. Ya ben altın veremeyim de karşılığını vereyim. Bugün karşılığı neyse onu vereceksiniz. Evet.